Cuma Suresi Medine'de inmiş olup 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yusebbihu lillahi ma fil semavati ve ma fil ardu melikil kuddusil azizil hakim Göklerde ne var?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 ve hikmet sahibidir. Bu Allah'ın lütfu olup onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.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 bu iddianızda tutarlıysanız, haydi hemen ölmeyi temenni edin de, bir an önce ona kavuşun. Ama onlar, bizzat yaptıkları zulümler sebebiyle, asla ölümü temenni etmezler. Allah, o zalimleri pek iyi bilir.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 <gülüyor> Namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın, işinize gücünüze gidin, Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın, felaha ermenizi ümid ederek Allah'ı çok zikrediniz.